Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben deniz Ahmet Taş getiren bir İslamdan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamlayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum hocam teşekkür ederim. Nasılsınız? Afiyetleriniz inşallah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Ee, geçtiğimiz programda İmam Gazali üzerine konuştuk. Öyle bir başlangıç yapmış olduk. O sizin talebinizdi. İmam Gazali'yi konuşalım, İhya'yı konuşalım diye. İhya derin bir dünya. İmam Gazali derin bir alim. Çok farklı hususiyetleri olan, çok farklı alanlarda derinleşmiş bir İslam alimi. Ee, ...işte müceddit olarak yani dini ilimleri yenileyen, ihya eden değil mi? İhya-ü din, din ilimlerini... Hüccetül İslam. Hüccetül İslam diye nitelenen bir insan. Tabii ki konuşulacak çok e, başlık var İmam Gazali ile ilgili... Hocamla şöyle bir konuyu konuşalım diye ön bir e, müsahabe yaptık, değerlendirme yaptık. İmam Gazali'nin e, bir tasavvufa yönelişi var. Yani bir ilmi çalışmalardan sonra kendi içinde yaptığı bir muhasebe var ve e, hani bir kenara çekilip orada kendi kendini yoğurması diye niteleyebileceğimiz bir dönemi var. Zannediyorum o muhasebe de önemli. Onu bugünden bakarak da değerlendirmek lazım. Kendi kendimize bakmak için de İmam Gazali gibi bir insan nasıl bir iç muhasebe yaşadı ve o kendi kendini yoğurma ameliyesi nasıl gerçekleşti ona bakmamız lazım hocam herhalde önemli tespitleriniz var bu konuda onları lütfen paylaşın tabii, bizimle yani benim tespitim değil gazalinin tarih boyu kabullenilmiş işte, işte gazali diye. okuması diyelim tabii, evet okuması. gazali okuması şimdi tasavvufu ee, rahmetullahi aleyhi gazali ile birleştireceğimiz zaman şöyle bir gerçek var İmam Rabbani tasavvuftadır gazali tasavvuftadır ama benim veya şunun şu kimsenin tasavvufa girmesi gibi değil bu evet yani etken bir isim olarak tasavvuftu gazali ve sonradan girme de değil aslında çünkü ilk elinden tutan da bir tasavvuf şeyhi onun Tusi evet. de ilk onun babasının e, ben ölürsem çocuğuma bak diye vasiyet ettiği yani o hayata gözlerini açarken de tasavvuf loğlamıyla tasavvufla sıcak ilişkiler içerisinde açtı ama e, mesela kırk yaşlarından sonra malum elli beş yaşında vefat evet. ediyor kırk yaşlarından sonra da etkin bir isim olarak bulunuyor bu sefer nitekim <gülüyor> Tasavvufta onca onun da tenkit edilen Daha sonra onu da tenkit edenler olmuş tabi İnsan olup da tenkit edilmemek bu dünyada mümkün değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç Ashab-ı kiramı bile öbür sahabi tenkit etti ya evet. Bunu bir dipnot olarak koyalım İmam Gazali rahmetullahi aleyhi bir defa Batıniliğin yani işte kitaplarda yazanın dışında bildiklerimiz var Mantığının tasavvufa hükümran olmasına Allah'ın lütfuyla engel oldu. Evet. Kur'an nerede, sünnet nerede diye soran bir isim oldu. Bu çok önemli. O geçen programda da batın iyiliğe karşı verdiği Bak, mücadeleyi... O zamanki afetin adı. O zamanki O zamanki afetin. kasırganın. O zaman, silip evet. sübüren kasır, siyaseti, dini, evet. ticareti, her şeyi sömüren o zamanki kasırganın adı bu. Yani birincisi batın iyilikten tasavvufu kurtardı kurtarmadı demeyelim o büyük bir cümle olur ama batıniliğin karşısında bir antibiyotik gibi durdu tasavvufun içinde. Müthiş, evet. Dolayısıyla belki Allah'ın zahiri sebeplerini biz konuşuyoruz. Olmasaydı Gazali'nin bu çıkışı Ahmet Mehmet başka biri gelecekti ayrı bir konu ama bugün tasavvuf Kur'an'ın karşısında başka isimler kullanan bir ee, ...sistemin adı olabilirdi... ...batınilik ezip geçebilirdi tasavvufu... Evet. ...içinden tasavvufun... ...batıniliği... ...yerle bir eden bir kafa olarak... ...gazali orada durunca... ...tasavvuf köklerini korumuş oldu... Çok güzel. ...köklerini korudu, ilave yaptı falan değil mi... ...tasavvufun evet. aslı zaten... ...batıniliğe müsait değil... ...değil, değil. ama... E, ...nihayetinde bir tekkeye daraltılınca ba batinilikte bulaşabilirdi. Evet. E, ya da bulaştığı bölümleri oldu, olmadı da değil. Yani bu batiniliğin bulaştığı bölümleri de oldu. Netice olarak yani hani, her alana e, bir takım sapmalar girebilir. Girer. Her, yani tasavvuf alanına da sapmalar girebilir. Gazali onun önünde set olan bir insan. Ona... Gazali'yi Allah set olarak onun önüne koydu. Ee, Allah koydu çok koydu. güzel. Yani, o... yani Gazali 30 yaşında bir delikanlı olarak akıl içeceği şeyler değil bunlar. Zaten Gazali oynadığı rolü öldükten sonra melekler ona haber vermişlerdi. Sen bunlara <gülüyor> yani 50 yaşında hocam bir insan. Allah seni bunun için istihdam etti diye. Mesela Melikşah'a nasihatleri var. Evet. Mülke nasihatleri var. Siyasi nasihatler. Mesela Tibril Mesbuk isimli kitabını Melikşah için yazdığı söyleniyor. Evet. Ama yani neticede mesela Melikşah'ın Bağdat'ı işgalini projesini de engelleyemedi. Evet. E, o kadar da bir şey olmadı ama bir alim olarak tavır koydu. Kimlik evet. ispat etti Rahmetullahi Ali. dolayısıyla Gazali'nin kendisi bile mezarda Öğrenmiştir bunlar hani melekler senin hasenatındandır diye ee, Yani bu çok önemli bir nokta bir, Bazen iki... insan kendi yaşadığı Zamanda nasıl bir Misyona tekabül ettiğini de Göremeyebiliyor Mümkün değil hoca, yani Onu disene... tarih yazıyor hakikaten Belki biraz da şöyle mi hocam Yaşları biz bugünden bakarak 30 yaş Dediğimizde şey yapıyoruz. Ama o zamanki yani ilim adamı oluyor yani 30 yaşında değil mi? Şimdi Gazali 20 yaşında kitap sahibi evet, oluyor evet. hocam. 25 yaşında Menhul isimli usulü fıkı kitabını yazıyor. Bunlar bugün astronomik ifadeler. Değil mi? Üniversiteyi yani yeni ya. bitirme çağları bunlar. Yani, <gülüyor> 25 e, yaş işte üniversiteyi bitirme çağı daha. Yani. Ne teziniz var ne yüksek lisans ne doktora ne bir şey yani. Yok. Gazali'nin Bugünkü yaşam ya da rakamlara ölçülen tek şey var evliliği. Evet. Evliliği böyle 15 yaşında falan değil. Evet. Evliliği ileri yaşlarda hmm. daha yani. İleri dediğimiz zaten hepsi elli yaşı var. De de. <gülüyor> Bir şey anlatılır da hocam Muhammed Hamidullah için o evlenemedi biliyorsun evlenmeden evet. dünyadan göçtü. Yani demin ne zaman evleneceksin üstad? düşünmeye vakit bulamadım diyor. <gülüyor> <gülüyor> belki İmam Gazali de işte o evlenme yaşına kadar ilimden vesaire vakit bulamamış insanlardan ee, yani, ilimle nikahlanan bazen öyle Ga Gazali iki şey hayatı boyu hiç bırakmamış bir anneyi çok erken kaybetmesi babayı 7-8 yaşlarında kaybetmesi bu yetimlik ve öksüzlük hep ezmiş onu evet. hep hissediyor öyle anlaşılıyor ikinci olarak da Bilhassa Tusi'nin ona ilim aşkı aşılamasıyla hmm. beraber kitap deliliği, delice hmm. bir kitap düşkünlüğü. Evet, aşkla. Yani kitap onun ekmeği, suyu, evet. yemiyor, içmiyor. Diyasır. Yani 450'den fazla bilinen kitabı var hocam. Allahü kimi iknaş. 15 sayfa, kimi 50 sayfa ama 450'den fazla bilinen kitabı var. Bu kitapların 60'a yakını günümüze gelmiş. Yani her meseleye kafa yormuş bir kere. Yani. Her meseleye değil. Herkesin değinemediği meselelere kafa yormuş. Evet. Yani ağır şeyler. Tekrar yok. Yeniden hamle yapma var. Maşallah. Mesela kelam ilmine yeniden hamle yapmış. E felsefe e, hep sen de katılıyorsun. E, i̇şte felsefecilerden biri oluyorsun tarzında da. Gazali felsefeye girmiş. Çıkarken felsefeyi yerle bir eden biri olarak çıkmış. Yani farklı. Her yere rengini veriyor. Bazı renkler vardır ya Girdiği yerde o yani diğer o rengi bozuyor Mesela felsefeye reddiyesi de O dönemde belki Müstesna bir çıkış Felsefenin şöyle. uluhiyete dokunan bölümünü reddediyor evet. Bunu da evet. düzeltmek lazım Kökten bir felsefe düşmanı değil, değil yani. Bunu anlayamayanlarda nasıl olur ya Kendi de hiyada felsefe yapıyor diyorlar Hayır evet. felsefeye sınırlarını Çizmiş evet. Otur, Bu Allah da gerekiyor aslında İslam Tabii. açısından o da gerekiyor Bizim şeriatımız felsefeye karşı değil Felsefeye Allah-u Teala'nın e, imanımıza ait emirlerine karışma hakkı vermiyor dinimiz. Evet. Yani haddini bil, bil ilim dalı olarak kal. Biz tekrar konumuza dönelim evet, hocam. dönelim. <gülüyor> Tasavvufa, e, yani ben tasavvuf ehli birisi değilim. Dışarıdan seyrettiğim için belki böyle rahat konuşuyorum. Tasavvuf e, adeta bir hastanede... Bir branş, göz branşı, dahiliye branşı gibi İslam'ın içinde bir branş olması evet. gerekirken batın... Bir gün sözünüzü Hı. unutmayın, bu tasavvuf ehli değilim Sözünü de konuşalım hocam, o ne demek, nerede durmak demek o Yani onu da bir gün e, başlık hocam. yapalım inşallah, i̇nşallah hocam. <gülüyor> O evet. da önemli bir şey, yani e, şimdi Gazali'nin tasavvufunu değerlendirirken Tasavvuf ehli değilimden başlayarak değerlendirme. Ben tasavvuf ehliyim demek eh bizim de imzamız var anlamına geliyor. Ben onu reddediyorum. Evet evet. Tasavvuf Abdülkadir'in Ceylani'nin başında durduğu bir hareketi e bu asırda ben iyidir kötüdür diye tenkit edersem bu hadsizlik olur. Evet. Dışarıdan seyrediyoruz. Evet, yani evet. bir yerde intisap edip günde yüzde var tesbih yapmak da ona ehil olduğunu göstermiyor. Müntesip olduğunu gösteriyor. Müntesip gösteremez. olduğunu gösteriyor. Ehliyet büyük bir liyakat Güzel. gerektiriyor beraberinde. Güzel. Öyle. Evet. Düşünüyorum yani. Bu, samimi bir şekilde de bu şekilde itiraf ediyorum. Evet. Şimdi tasavvuf İslam içinde bir göz polinikliği gibi hastanede. Bir branş yani. Brans, Ruh yani. terbiyemizle ilgilenen evet. bir branş. Zamanla batiniliğin tesiriyle neredeyse yani diğer branşları reddeden, dahili veya gözden başka branş yoktur diyen ve hastaneyi işgal eden bir anlayış olduğunu düşünelim. Tasavvufta Namaza varıncaya kadar her şeye başka bir mana verip, zikre başka bir mana verip, İslam'ın bütününü kuşatan bir sarmaşık olma tehlikesi gösteriyordu. Batın iyilikle. Batın iyiliğin, özellikle batın iyiliğin, başka iç içe sıkıntı, geçmesi. Başkasının iyi. sıkıntılar da var. Zındıkların da İslam'ın her tarafına karışmaya çalıştığı gibi tasavvufu da karışmaları söz konusuydu. Gazali içeriden bir adam olarak, çekirdekten gelen bir adam olarak bu bir branştır bu branşta dursun demeyi becerdi. İhya Ulumuddin de budur aslında. Evet. Yoksa İhya Ulumuddin ilimle başlamazdı. Evet. ilimle başlıyor. Emri bil maruf yatıyor. Nehy anil münkeri anlatıyor. E, ...fıkıh anlatıyor. E, siyasete temas ediyor. Eğitime temas ediyor. Çocuk eğitimine temas ediyor. E, dolayısıyla Gazali tasavvufu e, daraltmak değil mevkiinde ve daha prestijli tutma işe sistemine getirdi. Bir de tasavufa zühdün gerçek anlamını e, oturttu. Mesela kendisi Melek Şahla oturup yemek yiyor. Evet. Nizamül Mülkün en yakın arkadaşlarından birisi olabiliyor. Ona etki ediyor. Zühdü de yazıyor bu arada ama. Yani yani inziva gibi ya yani dünyayı terk etme terk mantığı etme. değil onun terk mantığı. Terk etme mantığı değil. O, evet. o tipleri de anlatıyor. Böylesi de var ama asıl dünyaya hakim olma anlamında. Yani elinde olsun dünya, yüreğinde olmasın gibi Burada bir şey. Ne şey yapsa hocam? Yani bu bir sanki fikriyat gibi. Ee, anladım şey yani Gazali'nin bir ...tasavvufa ilişkin fikriyat tarafı var sınırları çizmek ölçüleri koymak tarzında var, var tabii. bir de kendi pratiği var değil mi kendi hayatında yaşadıkları var 40 yaşından sonra o 40 yaşından 40, yaş sonra. 40 yaşına kadar usulü fıkıh... Hı. ve kelam ilmi onu bütünüyle kuşatıyor 40 yaşından sonra bilhassa işte ee, işte Melik Şahan ölmesinden Nizam-ı Mülk'ün öldürülmesine, Hasan Sabbah'ın biraz daha böyle e, olaylara hakim olmaya başlamasından sonra bir miktar dinlenmesi gerektiğini düşünüyor diye yorumluyorum ben. Hmm, Kenara çekildi tarifi çok hoşuma gitmiyor. Evet. Hakaret olur diye korkuyorum da. Herhalde böyle tansiyonu fazla yükseldi. Çünkü iç sorunlar da çok yoğun. Evet. Mesela bir gün Bağdat'a gidiyor İlk defa Nizamülmülk onu Bağdat'a gönderiyor Bağdat'a gidişinde ilk karşılaştığı şey Savaşan e, Selefiler Ve e, Şafiiler arasında ilk savaşı görüyor Sokak Allah kavgası Allah. görüyor Allah Allah. Sokak ve onların arasında Hakemlik gibi bir role bürünüyor Neticede diyor ki Avam kelam ilmiyle Uğraşmamalı diyor Bunlar sadece diyor cahillik için bunu yapıyorlar. Yani avamın, avam dediği alim olmayan insanlar hmm. bu derin ilim konularıyla ilgilenmemeleri lazım diye bir prensip oluyor. Son kitabı da El Camül avam anı ilim kelam kitabıdır. yani avamın kelam ilmiyle uğraşmasını men eden bir anlayışı var. Çünkü bakıyor ki bu çoluk çocuk düzeyine düşürülüyor. Arşla ilgili bir konu mesela. Ve kafalar karışıyor. Kafalar karışıyor. Kan akıyor. Kafa karışmıyor. <gülüyor> evet. Yani okular konu... gidiyor. O zaman. Kafalar evet. Kafalar gidiyor. <gülüyor> Kafa gitme düzeyinde bugün de aynı şeyi görüyoruz hocam. Sizinle biz bu programı yapıyoruz bu bir yerde yayınlanıyor. Altında gidip notlara bakıyorum hocam. Ya ne? biz burada ne kadar kötü şeyler konuşmuşuz düşünüyorum. Yani öyle sözler söylüyorlar ki ya sizin hakkında ya benim ya ikimizin hakkında birden. <gülüyor> ...insan düşünür ki bu herhalde İmam-ı Azam'ın son talebelerinden biri ...ya bu Yusuf'un yeğeni falan. O, onu yazanlar, yazanları. Evet. Bir de bakıyorsun ki adam Elif Cüzü görmemiş hayatında. Evet. Hani ...biz burada mesela siz bana soruyorsunuz... ...işte Gazali hakkında değerlendirmeyi çekiniyorum... ya tasavvuf ehliyim değilim demeyi... ...risk buluyorum... ...adam bir cüz Kur'an hayatında üst üste hiç okumamış... Evet. ...Bukhari ile Müslim'in ne olduğundan haberi yok... ...pasta ismi falan zannediyor olabilir... Evet. ...bu adam... ...Gazali'yi de siliyor... Evet. nevevi de siliyor... ...Abdülkadir-i de siliyor... ...bu mesela dün enteresan birisi... Benim bir e, tweetimin altına bizi yazmış. Siz yüz üstü cehenneme sürükleneceklerdensiniz diyor. Allah Allah. Yani alimleri kastederek hmm. kastederek. <gülüyor> ya e, tabi o acıyorum yani cevap versem bir dert. Evet. İmam Şah diyor bu tiplere cevap vermemektir diyor. Onları kahretmek diyor. Evet. Şimdi netice olarak Gazalimiz tekrar dönelim. Evet. Yani Gazal <gülüyor> e, büyük adamlar konuşurken konu Çoğalıyor. çoğalıyor. Sefer, çoğalıyor. Olsun. Nerede zenginliği bu işin. Elhamdülillah. Gazalimiz rahmetullahi tasavvufu olduğu yerde güçlendirdi. Yayarak değil. Evet. Olduğu yerde gören Bir. İkincisi İhyasını da baz aldığımızda görülüyor ki şeriatın ilimleri, Kur'an, sünnet, fıkıh, icma bunlarla beraber ancak tasavvuf orijinaldir düşünüyor. Çok güzel. Bence e, İmam Rabbani'ye de ışık tutuyor böylece. Evet. Yani İmam Rabbani ne kadar İhya okudu bir araştırmam yok, bir bilgim yok ama şunu adım gibi biliyorum. İmam Rabbani İhyayülü Muddinden etkilenmiştir. Mantık aynı mantık çünkü. Evet. Usulü fıkıhçı. Evet. Yani usulü fıkı olmadan olmaz. Şeriat esası. Şeriat üzerine her şey olmalı. Evet. Yani hastanemizde bir tedavi bölümünün bir tanesisin sen. Hastane değilsin. Evet. Sıralaması. E, böyle illa bir benzetme yapacaksak. Bu tasavvufu küçültme değil... Olduğu yerde güçlendirmedir. Yayılınca gücü parçalanacak. Çerçevesini çünkü. belirlemek de lazım hocam. Yani çerçevesi kaydığında bu defa her türlü şeyden oraya kanal akıyor bu defa. Bu e, Gazali'nin rahmetullahi aleyh getirdiği ciddi bir farklılık. E, ama e, buna rağmen Gazali tasavvufta niye tenkit edildi? Yani mesela İbn Teymi Gazali ile niye uğraştı? Evet. Veya Hala bu asırda Gazali'yi niyet inkit ediyorlar Bunu da iki noktada ayırıyorum Birincisi Kör bir tasavvuf düşmanına göre Yani Bağdat'tan geçen herkes de kötü zaten Bağdat tasavvuf diyarı Oradan geçen de kötü yani Bunu var kabul etmiyorum ben hı hı. Yani bu, kör düşmanlığın kat, anlamı, Kategorik düşmanlık bu Yani siyah beyaz ayrımı yapar gibi Evet. Ben beyazım siyah kötüdür Dedikten evet. sonra Yani bu ilmi değil dini değil Evet. E, Gazali'nin en ağır düşmanı İbn Teymiye kabul edilir. Faziletlerini sayarak konuşmaya başlıyor. İbni Teymiye İbn Gazali'nin... Burada bir nakil yapmak istiyorum hocam. Zehebi İmam Zehebi evet. hadis ilminin bir numaralı ismi ve rical ilminde çok değerli. Rical ilmi ne ediyoruz biz? Alimleri değerlendiren kategorinin adı. Yani, yani rical ilmi. Rical ilmi muha şeyleri, muhaddisleri, hadis alimlerini, alimlerini, alimleri. Tasavvuf <gülüyor> alimleri, bütün yani, <gülüyor> e, mesela onun e, siyer Alam'ın nübelası var. 24 cilt İslam tarihindeki isimleri inceliyor. Tarihül İslam'ı var 50 küsür cilt. Orada da benzer işleri yapıyor. Tezkiretül Huffaz'ı var. E, hadis hafızlarını, Kur'an hafızlarını. Her birine üçer beşer cilt eserler yazmış. Gazali'yi e, bakın nasıl değerlendiriyor. Arapça metinde okuyayım. El-Gazali El diyoruz ama asıl adı Gazali. Hmm. ...Türkçe'ye şeddesiz olarak geçmiş ve... E, galati Meşhur da evladı diye öyle telaffuz ediyor... ...El-Ghazali'yu imamun kebîrun... ...Büyük bir imamdır... ...Ve mâ min şartil âlimi ennehu la yukhtî... Alimin şartlarından biri hata etmemek değildir... ...Yani hata etmez demiyor... De ...Diyemeyiz... Evet. ...Böyle bir şartımız da yoktur. yok... Ferhim Allahu hamid... Han yani Hamid onun babası hiç kendisi Gazali'nin kendisi evet. yani Hamid oğlunun adı. Allahu Allah Ebu Hamid'e yani Gazali'ye rahmet etsin. eyna misluhu fi ve Nerede onun benzeri ilimde ve fazilette? Evet. Ve <gülüyor> lakin hatadan veya yanlıştan yani hatadan veya ...galat yapmaya karşı kimseyi ısmet demiyoruz. Kendi yani, hocası i̇bn demiyoruz. korunmuş da değildir. Diyor. De değildir. Evet. Ve la taklide fil usul. imanda da kimseyi taklit etmiyoruz zaten. İmanda evet. da Allah ve Resulü var önümüzde. Şimdi bu Zehebi... ...Gazali'yi bu şekilde tanıtıyor. İbn-i Teymiye'nin ağzı Zehebi. Hmm. Yani i̇bn Teymiye'nin bir numaralı talebesi. i̇bn Kesir, Zehebi... ...bunlar İbn-i Teymiye'nin... ...görüşlerini farklı Şafii mezebinden oldukları halde esas almışlar. Evet. Şimdi bu bakış tarzı ortada. Zehebi e, ne diyor? Gazali'nin mislini getirin bana. Bir benzerini bulun Gazali'nin. Büyük Fa bir imamdır diyor. E, bu bunu bu İbn Teymi'nin hatada İbn hatada eee e, salim değil. Kim için geçerli değil? değil? Evet. Kim için geçerli değil? Evet. Herkes için geçerli. Asab-ı kendi aralarında birbirlerini tenkitleri var olmasa beşer olmazdık zaten biz. Evet. İbn Teymiye bile mesela İhya'yı konuşurken e silin atın bu kitabı. Şimdiki siyah diyenler Hı -hı. gibi demiyor. İçinde çok değerli bilgiler olan bir kitaptır diyor. Ama dikkatli okunması lazım. Faydası zararından az olabilir diyor. Neden? Şimdi dedik ki niye insanlar tenkit ediyor İki kategoride ele alacağız Birincisi siyah deyip atanlar var Onu yok kabul ediyorum ben evet. yani Onu konuşmaya bile değemez İlmi değil insani veya insaflı değil İkincisi Gazali'nin bir hadis sorunu var Evet Hadis sorunu ne demek Gazali bir Buhari gibi titiz değil hadiste Bir Müslim gibi titiz değil Bir İbn Mace gibi bir ekolü yok hadiste bu da İmam-ül Harameyn El-Cüveyni'den kaynaklanıyor. İmam-ül diye usulü fıkıtı, şafi usulünün meşhur e, usulcüsü İmam-ül Harameyn. E, onun deyim yerinde ise doktora hocası diyelim bugünkü ifadelerle. İmam-ül Harameyn'in şey e, sesi o. Yani nasıl şimdi Zehebi için İbni Teymiye'nin sesi dedik. Aynı şey... Gazali içinde geçerli. Rahmetullahi alaiküm cemiyan. Gazali de İmam al Harameyn'in sesi. Evet. Bir defa e, yazma ilmine onun eserleri üzerinden başlıyor. İmam al Harameyn cüveniinin mantığı da ona çok uyuyor. Yani e, ne anlıyoruz İmam Gazali? Onun şuna geleceğiz. E. İmam al Harameyn hadiste zayıf biri. Hmm. Yani süper bir usulü fıkı ve fıkıh alimi. Süper ama i̇şte, yani Şunu da açalım Hadiste zayıf demek ne anlama geliyor Dinleyicilerimiz açısından Ona geleceğim şimdi, Hadiste ona geleceğim, zayıf hadi. demek ne anlama geliyor şimdi Şu demek hocam Kuvvetli demek ne anlama geliyor Evet Bir hastane Çağdaş ve bizim yaşımıza uygun örnekler verelim Hastaneye gidiyoruz e, Karnım ağrıyor işte Göğsüm sıkışıyor diyoruz Daileye gidiyoruz Sen kardiyolojiye git diyor Sende hmm. damar sorunu var diyor yani kardiyoloji dahiliyenin bir e, müstakkatı. E, yani, daha derinleşmiş bölümü. Ben mi? içim ağrıyor diyorum. Evet. O içinde kalbin ağrıyor senin. Evet. Yahu sen doktor değil misin? Ne demek işte aç içimi bak. Diyemiyorum. Niye? Kalbe bak. Yok bilmem akciğer var. E, yani, dahiliye dediğimizde. Bunların de. hepsi bir insanın bedenleri ama belki o dahiliyeci de az çok kalp krizi geçirip geçirmediğini anlar insanı. Evet. E, ama e, bir de Gözünden anlamak var evet. Gözünden anlamak var Ben bir siyasetçimiz e, öldü şu anda Hastaneye yatmıştım e, Onunla ilgili bir hatıra nakledim Bir kardiyolog arkadaşım var e, Yaşıtız onunla Zannediyorum 30 senedir kardiyolojide Siyami Ersek'te görevli e, Bana dedi ki Şu adam var ya ayağı ağrıyor diye yatırdılar Ama o kalp hastası dedi hmm. Nereden anladınız dedim ...akşam dedi, röportaj yapıldı onunla dedi... ...gözlerini gördüm dedi, o kalp hastası dedi. Hmm. Sonra vefat edince o siyasi lider... E, ...korumasıyla bir yolda görüştüm... ...o niye hastaneye yattı dedim, kalpten dedi... ...niye söylemediniz dedim... ...dedi ki yani piyasa etkilenmesin vesaire... ...bir sürü hmm. sebep var dedi... ...yani etrafındakiler alınmasın... ...artık ne illetlerini evet. bilmiyorum... ...ama doğruymuş... Hmm. ...şimdi... Orijinal bir ya da otuz sene kalp hastası görmüş bir adam. Televizyonda röportaj Gözün. yapılan bir adamın gözünü tanıyor. Bu evet. kalp hastası diyor. E, daireci ancak bunu aletle cihazda filan anlıyordur belki. Evet. Şimdi alim demek her şeyi bilen demek idi İmam-ı Azam zamanında. Evet. Rahmetullahi aleyh. Ebu Yusuf öyleydi. Çok şeyden anlıyordu. İmam Malik de öyleydi, İmam Şafii de öyleydi, Ahmet bin Hanbel idi diyelim hepsi için. Gitgide bu branşlaşma artı tıpkı doktor deyince tepeden tırnağa her hastayı muayene ediyordu yüz sene önce. Şimdi bakıyoruz daha ilacı kalpten anlamıyor branşlaşma oldu. İslam ilimlerinde de branşlaşma oldu. Herkes 6 sene tıp okuyor, kalbi, ciğeri, bedeni, tanıyor, damarları kasları tanıyor ama sonra bir dalda uzmanlaşıyor. Alimlerimizde hicretil üçüncü sesn itibaren yani bin senedir yaklaşık olarak Kur'an'ı, sünneti, fıkı her şeyi öğreniyorlar. Bir zaman sonra onların yaşlarına göre 20 yaşından sonra uzmanlaşıyorlar. Ondan sonra bilmiyorlar hadis değil. Evet. Hadis de biliyor Fıkıhçı ise Kelam da biliyor Ama bir muhaddis gibi bilmiyor Heh, Bir kardiyologun bildiği gibi bilmiyor Ya da bir muhaddis Mesela bir fakih gibi Fıkıh bilmeye bilmeyebiliyor. Evet. bilmeyebiliyor diye bilmiyor, bilmiyor evet. Bu yüzden Ahmet bin Hanbel Ümmetin dördüncü adamı fıkıhta evet. Fakat onu bazı alimler Mezhep imamı fakih kabul etmiyorlar evet. Hadiste imamdır diyorlar hmm. O imam Şafii'nin talebesi olamaz Diyorlar o konuda Hmm. Hakikaten de fıkı Ahmet bin Hanbel'in e, bize miras olan e, mezhebinde sonraki alimler tarafından büyütülmüştür. Hmm. O ise hadiste dev isimler yetiştirmiş. Evet. Zirve olmuş. Dolayısıyla bu bir ayıp değil alimler için. İmam-ül Harameyn rahmetullahi aleyh gibi bir zat için usulü fıkıh, zirveye taşımış bir isim için yüzlerce fakih yetiştirmiş bir adam. Hadisi bu harika dar bilmiyordu diye ayıplanırsa bu ayıptır. Evet. Yani bu Allah'a herkesin, Allahü Teala'nın herkese lütfettiği bir şey değil. ...bazı kullarına tek tük kullarına vermiş... ...Ebu Hanife'ye vermiş... ...İmam Malik'e her iki tarafı da vermiş mesela... ...buna rağmen İmam Malik'in... ...fakihlik yönü... ...Ebu Hanife gibi <gülüyor> değil mesela... ...niye? ...muvatta daha hadis kitabı gibi görüyor... ...muvatta'ı da hadis kitabı diyelim... ...tam hadis kitabı gibi değil... ...Buhari gibi tutulmuyor... ...neden fıkıhla Fıkıhı. kaynaşmış bir kitap kabul ediyor... Evet. ...bunu ayıp kabul etmek ayıp... Evet. ...bu bir eksiklik değil... Bu kardiyologun elinde... ...bu kalp hastası... ...afiyetini buluyor mu? Evet. Buluyor. Bu kalp hastası... ...bir eksik bulmadan hastaneden çıkıyor mu? Çıkıyor. Vazifesi bitmiştir kardiyologun. Elbette kardiyolog gözle kulağa ...tanıyamayacak kadar cahilse... ...yani diğer organlarını bilmiyorsa insanı... ...zaten kardiyolog olamaz o. Evet. Şimdi İmam-ül ...çok ciddi etkili... Gaza. ...Gazali'ye şekil vermiş. Evet. Yani Gazali'nin... ...tasavvuf dışındaki... Hem kelam hem de e, fıkıh boyutunu İmam-ı Harameyn boyamış, sıvamış ve bir türde ilmini ona miras bırakmış durumda. Yani hemen hemen halifesi gibi usulü fıkıhta. Mesela onun sağlığında Menhul isimli kitabını yazıyor, usul kitabını. İftihar ediyor onunla hocası, bir tür icazet veriyor ona usulü fıkıhta. Yani usulü fıkıhta icazet almak çok o kadar kolay değil, zor bir ilim dalı. Dolayısıyla Gazali'ye bu yansımış. Ne yansımış? Hocasından gördüğü gibi... ...yani hadisleri didik didik etmiyor. Edemiyor değil, etmiyor. Onu uzmanlarına havale ediyor. Şey denir hocam... ...yani Gazali'nin İhya'da vesaire aldığı hadislerin... ...daha çok ahlaki vasıfta hadisler olduğu tarzında şeyler var. Genel olarak İhya zaten... Yani fıkıh konusu işliyorsa İmam şafi taklit ediyor. Evet. Dolayısıyla fıkıhta bir sorun yok. Evet. Ahlaki ve tasavvufi konularda e, İsrailiyet alıyor. Evet. E, mevzu hadis alıyor. E, dolayısıyla bu tenkit ediliyor. Ama bunları alırken kendinden önceki esas aldığı kitapları taklit ediyor. Gazali... ...hadis uydurmuş biri değildir... ...kıyamet evet. günü dirileceğiz... ...herkes Allah'tan korksun... <gülüyor> Çok güzel. ...ilk defa Gazali'de... ...uydurulmuş bir hadis yoktur... ...yani... ...daha önceden var olanlardan nakletmiş... ...yani Gazali... ...elemeden almıştır... Hmm. ...kendi de ne diyor zaten... ...benim hadis bilgim güçlü değildir diyor... ...bunu evet. itiraf eden birisi... ...tenkit edilemez... ...bu sebepledir ki... ...Uraki diye meşhur bir e, muhaddis var tutuyor Gazali'nin kitabı için El Muni an Haml Esfar diye bir kitap yazıyor. Bu kitap Gazali'nin İhyada kullandığı hadislerin hadis literatürüyle tahricini yapıyor, hmm. kaynaklandırmasını yapıyor. Hmm. Bu çok önemli hocam. Zebidi mesela yine e, Gazali'nin eseriyle meşgul olan alimlerdendir. İhya ulumuddin'de el-ittihafu sâdet-i muttakîn diye bir şerh yazıyor. Orada o da hadislerin üzerine yoğunlaşıyor. Dolayısıyla Gazali bir yığıma yapmıştır. Bunun bir örneği daha var hocam, Taberi. Taberi Taberiyle de aynı. De var, Taberi de şey tefsirinde yani. ve tarihinde İsrailiyat vesaire alıyor, evet. alıyor. Evet. Ama ne diyor? Ben bunları özetleyeceğim diyor. Şimdi diyor Hı -hı. bilgi biriktiriyorum diyor. Hı -hı. Yani dosyalama yapıyor tefsirinde bir nebze bunu yapıyor. Yani eleme yapıyor. Kriterlerine, hadis kriterlerine e, göre değerlendirme yapıyor ama tamamını yapmaya ömrü yetmiyor. Şimdi Taberi yok mu sayacağız biz? Hayır. Dev bir kütüphane sayacağız. Büyük bir kütüphane. Alimlerin işine hocam otursunlar Taberi'yi tarasınlar. Evet. Otursun ihya'yı tarasınlar. Iraki, Zebidi, Allah hepsine rahmet eylesin. Atın bu kitabı gidin dememişler. Onun yerine ne yapmışlar? Oturup e, i̇hya ülüm dine katkımız olsun demişler. Madem bu Yani İhya'yı okuyan kitap, Iraki'yi de okursa. Hadis, bask, baskısında Iraki'nin dipnotu varsa hiçbir sorun yok zaten. Evet. Onun için şimdi i̇hya ülüm dini e, çalışanlar ki ben Abdullah abiye de e, Erkam evet. abi söyledim. Yani iki şeyi yapmak lazım. Hadislerin tahricini indirmek lazım aşağıya. Hı hı. Bir ikincisi bu kitap Türkçeye çevrilmesi denem güzde 98 Hanefiler bunu okuyacak demek. Evet. Şimdi orada namazın fıkhında tahiyyatı tarif ederken İmam Şafii'nin mezhebine göre tarif ediyor. E, Hanefi mezhebini zaten zor şer bilen Diyanet-i İl bile okumamış Bir Müslüman bunu okuduğunda ki Biz tavsiye ediyoruz oku diyoruz Bunu böyle imanın Mükemmel olacağını umduğu Bir eser olarak okuyor Allah Allah bu yanlış namaz Farklı namazı, bir bilgi Namaz öğretiyor diye avamı sıkıştırmamak lazım Hanefilikle fark bulunan ki bunlar 500 mesele bile etmez o kaç bin sayfalık kitapta. Evet. Olsa, olsa 150-200 meseledir. Ebu Hanife'nin mezhebine göre şöyle dikkat edin. Bunlarda ya dipnot yazılsa iyi bir uyarıcı bir dipnot yazılıp Hanefi fıkında bu böyledir. Hanefiysen sen bu şekilde yap bunu. Bu yanlış değil ama Evet. Bu da İmam Şafi'nin. Biziz. Bu da biziz. Sen evet. sağ elini kullanıyorsun. O sol elini kullanıyor. Solak. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Evet. Ama el kullanıyoruz ikimiz evet. Yani mezheplerin bir. Sen hangi mezhepsin sen sağ el kullanıyorsun. Öbür mezhep sol el kullanıyor. Yani adam kolsuz değil. Evet. Sadece çolak su, sol elini kullanıyor. Bu sebeple e, Gazali'nin İhya'sını okurken iki sorunumuz var bizim. Bir. Hanefi mezhebinde bu kitabı dikkatli okuyacaksın ya da tereddüt ettiğin camide çocukken imamdan öğrendiğin bilgilere benzemeyen meseleleri soracaksın. Evet. Feselu ehle Allah Teala buyru. Ya Sor... yanlış yazılmış demeden. Ya yanlış yazılmış büyük ya da... bir iddia. Evet. Bu iddia ile niye başını bela sokacaksın ki sen? Tabii yanlış evet. yazıl demeyelim. İhyaülümüddini mesela bir boş vakit bulsam ben Hanefi mezhebine göre İhyaülümüddini dip dipnotlandırırım e, bu Gazali'nin de duasını alırım diye umuyorum kıyamet. Eminim. <gülüyor> e, e, gel yavrum İnşallah, gel yavrum olur. diye bana elini öptürür kıyamet günü. Yani İnşallah. niye? Ben ona bir tenkit yapmıyorum. Yanlış yaptı demiyorum. Ama e, Türkiye'deki Müslümanlar bunu okuduğunda soğurlar bu kitaptan. Yanlış anlarlar. Evin hanımı bir türlü namaz kılar. E, erkeği bir türlü namazlar Biz kaç yaparken e, göz çıkarmış oluruz. Bunu yapmaktansa Dipnot nihayetinde yüz, yüz bir dipnot. İki, e, Gazali'nin İhya-i Dini öğüt kitabıdır. Hadis kitabı değildir. Evet. riyaz Salih'ini birisi getirsin bana desin. Bunun neresini okuyayım? Noktalarını da oku derim. Yani virgüllerini de oku. Mesela İmam, İmam Nevevi muhaddistir. Canım. Muhaddistir ve hadis ağırlığı... Hadis inceliklerine göre yazılmış bir kitaptır Riyazü Salih'in. Evet. O kadar ki Riyazü Salih'in İmam Nevevin'in koyduğu başlıklar bile bir ilim. Evet, başlıklar evet. bile bir yere oturuyor. Onları seçerek koymuş. Şimdi mesela bizim evde Riyazü Salih'in dersi yapılıyor. ...bazen bu başlık... ...hadislere uymadı diyor... Yahu, hmm. ...elbette uymadı zannediyorsun sen... ...sana bir vitrin gösteriyor... ...içeride başka mal satıyor... Evet. ...sen o başka malla vitrindekinin arasında... ...bağlantı kurmanı istiyor... ...kafını yani, çalıştır... Ba ...başlıklandırma çok çok önemli bir Tabii şey... Mi, ...nevevi de böyle ama... güzel. Alt ...altınolukta başlıklar koyuyoruz... <gülüyor> ...ersayıya... ...mesele siz yıllardır dergi çıkarıyorsunuz... ...eski evet. bir gazetecisiniz... ...size göre bir başlık mı... Çok önemli etkin içerideki sayfalar dolusu yazı mı? Ya i̇nsanlar içeriği okuyamıyor bilirler. Ama, Ama başlık, başlık kalıyor. Tabii ki başlık, başlık kalıyor. çok önemli. Yani. İşte Buhari de bunun için mesela değerli bir kitap. Elbette. Elbet. Başlıkları fıkıh konusu yapılıyor. Evet. Mesela bazı e, meselelerde diyelim ki filan konu nasıl hadis getiriyorsun, ayet getiriyorsun. Ebu Hanife böyle dedi diyorsun. Bakıyorsun ki fakih bir tar tartışma yapacak. Ama Buhari bu hadise şu başlığı koydu diyor. Demek ki bu başlık ilimdir diyor. Evet. Yani Buhari kazara bir tire koysaydı bir yere o da ilim olacaktı. Evet. Ama Buhari'nin... Yani çünkü bu o üzeri... kadar titiz olduğuna inanılıyor. Evet. Buhari. Milimetrik insan. Evet, evet. Din, din olduğunda değil mi hocam yani? Şimdi bu incelikler ...hadis açısından... ...ihyaya uygulanırsa zulmedilir gazaliye... Evet. İhyaya da yazık ederiz... Evet. ...çok yazık ederiz... ...istifade abi. edilmez... ...fitne sebebimiz Fitne olur... ...birbirimizle tartışma sebebimiz olur... ...ur üretir... Evet. ...yani gereksiz urlar, zararlı urlar... ...üretir ki urun her türlüsü zararlı zaten... ...bu sebeple bizim... Gazali hadis kitabı gibi... ...görmememiz yeterli bir sebep... Evet. ...yani çünkü şöyle söyleyeyim ben... ...Gazali hüküm çıkarmıyor zaten... ...tavsiyelerde bulunuyor... ...hadisleri de söylediği sözlerin... ...rengini ispat etmek için söylüyor... ...ben hadisi yok sayıp... ...yani bu hadisi... ...Gazali'den almadım... ...Taberani diye başladığı... ...rivayetlerin büyük bölümü zaten mevzu... ...yani üç aşağı beş yukarı belli... Zayıf hadisler ve mevzu özellikle de maalesef mevzu hadisler belli. İsrailiyatta bir sorun görmüyorum diyor zaten. İsrailoğullarından biri dedi ki bir hikaye anlattığı belli. Yani roman yazılıyor günah olmuyordu İsrailiyattan ama dese ki İsrailiyattan aldığım bu hüküme göre farzdır vaciptir olmaz. Olmaz. Demiyor tabii. zaten böyle tabii, bir şey tabii, yok. Demez yani. Evet. Gazali'nin ihyasında namazı anlatan orucu anlatan. ...zekatı haccı anlatan bölümde... ...farzlar, vacipler var... ...oralarda da bir sorun yok zaten. Nerede sorun var? Eğer sorunsa bu... ...nerede sorun var? Ahlakta, hikmetle, tasavvufi inceliklerde... ...sorunlar var. Ben onu zaten hadis kitabı olarak görmüyorum. Ben bugüne kadar... ...yani... ...devirme açısından... ...sayfalar devirme açısından... ...belki 10 defa hiyayı devirmişimdir hocam... Maşallah... ...çünkü herhangi bir ders yapacağım zaman... ...her hafta elhamdülillah birkaç ders yapıyorum... ...Gazali'yi bir fiilist olarak tarıyorum... ...yani... ...şimdi elhamdülillah bilgisayarda da... ...Arapçası yoğun programlarda var... Niye diyeyim hocam... ...yani bu, bu tarz çalışanlara bir... E, ...açıklama olması bakımından... ...niye öyle bir ihtiyaç hissediyorsunuz... ...çünkü Gazali hocam... ...bir konuyu ele aldığında kendi asrına kadar gelenleri taklit etmeyen orijinal bir başlıkla geliyor. Evet. Orijinal şekil veriyor. Evet. Mesela kelam konularını allah Teala iman konularını klasik anlatıyor zannediyorsun. Araya sokuşturduğu bir kelime zihnimi açıyor benim. Evet. Beni yeni bir başlığa getiriyor. Mesela tasavvufu ele alması için Eyüel velet isimli kitabını herkes okumalı diyorum. Her ne kadar çocuklar için yazdığı bir kitapsa da evet. yani bu kitap ee, çocuk. ...ey oğul diye ee, tercüme... ...çocuk için yazın, yavrum diye başlıyor... ...hayır, yani Türkçe'ye tercüme... Ha, Türkçe'de e ...ey oğul Hı? diye tercüme edilmiş, Şimdi onu diyorum. ...içinde belki bir iki cümle mesela çocuklara... ...evlendiğinde yatak odasını şöyle kullanacaksına benzer bir şey de var... Evet. ...yani çünkü onun gözünde aile hayatı da çocuğa öğretilmeli... ...o da dinin içinde... ...yani belki bugünkü pedagogik, psikolojik cici başlıkları... ...toplasan... ...Gazali'nin Eyyüel Veled'i pek uymuyor buna... ...ama... ...pedagojiye de çok güzel nasihatler eden... ...mesela orada... E, ...tasavvufta ol yavrum diyor... Hmm. ...ama diyor... ...tasavvufun gereksiz ile ilgilenme diyor... Evet. ...özüğüyle ilgilen ...ruh terbiyesini al diyor... ...şimdi Gazali'nin... E, ...bu Eyyüel Veled'ini ben tarıyorum... ...bana bir ufuk açıyor... ...kendime de... ...bir cesaret geliyor yani... ...Gazali böyle demiş... ...bu yoldan gidilir demek ki... ...yani ben onu ümmetimin denge unsuru olarak görüyorum... Hı hı, ...çok güzel... ...çünkü uç görüşler var... ...bir bakıyorsun... ...yani böyle elinde kılıç dolaşıyor zannediyorsun... ...alim ama... ...böyle kılıçla dolaşıyorsun... ...e bir de bir bakıyorsun ki... ...hiç eline kalem defter bir şey almamış birisi gibi... ...ikisinden de olmak istemeyince... ...Gazali ortada görüyorum... ...fıkhın ağırlığı var... Evet. Tas ...tasavvufun ne, nezaketi ne... ...narinliği var... E, neticede dünyayı tanımışlığı var dünya son on senesinde yani iyice günah getirmiş tansiyondan gözü kararmış gibi bir sahnesi var ama ondan önce yazdığı kitaplarda ciddi bir şekilde dünyayı tanıma var e, ve kıyam adamı karşı duruş adamı ps'den bir tip değil e, bütün bunlar bir de İlk 20 yaşında yazdığı kitapla 50 yaşında yazdığı kitap arasında ilki olarak bir fark yok. Hmm. Yani Şafii kaç kalıp kaç tünelden geçmiş gibi değil. Evet mesela 10 diyordu 13'e çıkarıyor. 7'ye indiriyor. Yani rakamsal oynamalar yapıyor şey olarak yapısal zihin yapısı olarak. Ama mesela haramdı dediği de helale dönüştürüyor. Tasavvuf batıldır diyordu sonra tasavufa giriyor. Böyle gibi, bir şey yok. Böyle yani. bir şey yok. Uçlara savrulmamış yani. Uçlara savrulmamış, arada şerit değiştirdiği oluyor ama. Evet. Sağ şeritten sola geçiyor, ee, soldan yani o, sağa e, geçiyor. Hocam işte şu kadar zamanlık bir ilim yürüyüşü. Hocam alim odur zaten. Tamam, Ebu de yok mu aynısı. Evet. evet. E, İmam Şafii'nin eski mezhebi, yeni mezhebi diyor. Bağdat'ta İmam Muhammed'in talebesi olduğu zamana eski mezhebim diyor. <gülüyor> evet. E, Mısır'a geçince... Yani bu alimliğin varlığını gösteriyor bu. Evet. Yani ben böyle düşünüyordum o görüşümden dövbe ettim diye. Bu alimliktir. İnatlaşsa benim batılım da kıymetlidir deseydi. Batıl yolun adamı olacaktı. Dolayısıyla ben Gazali, İhya'yı niye tarıyorum? El-Munkızı Minad Balal niye okunsun istiyorum? Yani dalaletten kurtuluş yolları. Çünkü Gazali denge unsuru hocam. Denge. Tasavvuftaki o narinlik... ...duruyor. Köklere sadakatta... ...hiçbir sıkıntı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...dedi ki diye deyince... ...ben gazali önümde zannediyorum. Böyle konuşuyoruz. Mesela Hiyar-ı Muddî'nin... ...ilk bölümü ilimdir. Öyle başlıyor. İlim bölümüyle başlıyor. Hocam orada ilime getirdiği bir tarif var. Yani... ...tasavvufun da üstüne çıkmış bir tarif o. Evet. Tasavvufun üstüne çıkıyor... ...o noktada. Yani... Tabii bu çıkıyor derken ben mecazi manada yani tasavvufun da üstüne çıkıyor. Biz İmam Şafii'nin fakih, alim olmasıyla onun zamanındaki Hicret'in beşinci asrındaki bir alimin alim olması arasında bir fark çıkarıyor ortaya ki yani o adamların o yazıyı okuduktan sonra ilk ilkokula yerilen başlamaları lazım zannedersin. Dolayısıyla köklerime... Belki bugün de ilim adamı olmak için... Gazali'nin o ilimle ilgili muhakemesini bir yeniden süzmek lazım. Valla ben e, bir yere imam, hoca, müftü, akademisyen tayin eden komisyonun mülakat yapan komisyonun içinde olsam İhya el ilk yüz sayfasını oku yavrum burada derim. Ona göre verdiğim puana göre İhya el ilim babını anlayan ve hazmeden alim olur hocam. Alim olmasa bile alimlerle aşık evet. olur. Yani Adam, o özentiyi verir Böyle dokuz dakika falan bir süremiz kaldı Burada yani İmam Gazali'nin aslında tasavvuf dünyasına fikri manada bir hayli girdik Ama kendi kişilik disiplini olarak da o oraya nasıl karar verdi? Ne yaptı o diyelim 10-11 yıllık süre içerisinde? O insanın iç yoğrulması nasıl bir şey? Ne görüyorsunuz o alanda ona temas etsek. Bir kere ortada kesin bir gerçek var hocam. Gazali çocukluk günlerinden itibaren olayların içinde kaldı. Evet. Bu olaylar neydi? Bir, Selçuklu hakimiyeti Melikşah'ın o zirve dönemini yaşıyor ama e, laiklik de burnunu sokmuş top, durumda İslam'a ilk laiklik yani din, dünya ayrımı gibi, gibi tabii. E, e, biz laikliği Fransız itilalinden başlatıyoruz da yanlış hocam ben takatim olsa da e, bu konuyu araştırabilsem zannediyorum ki laiklik e, Melikşah döneminde başlıyor yani Bağdat'ta müminlerin halifesi var, Abbas halifesi var. Melek Şah ona sadece parmaklarıyla oynatıyor. Din ondan soruluyor. Bağdat'ta camilere hutbesi okutturuluyor. Melek Şah İsfahan'dan e, İslam alemini idare ediyor. Nizamül Mülk arayı buluyor. Belki bu din dünya ayrımı kendi zihinsel planda da yaşanabilir. Hocam Müslüman kendi içinde ya din ayrı dünya ayrı gibi Ama bir ikileme girdiğinde devlet sistemi olarak dediğinize katılıyorum da zihin planında da bu ayrım o, devreye girebilir. O peygamber yani. efendimizin zamanında da aleyhissalatü evet. vardır. Münafıklar bunu zirveye çıkarmışlardır. Evet, evet. Yani bireyinkinin bana bir zararı yok hocam Hı. ümmetimin. ...rengi değiştiği zaman ben... ...ben bozuluyorum... Evet, ümmeti, evet. Mi, ...ümmeti mi etkileme bu... ...yoksa birey olarak... E, ...yani... İbn Selül, ...Abdullah İbni Abdullah İbn Selül... ...öyle bir adamdı yani... Evet. ...tam layık kafaydılar yani... ...layıklık sinmişti ayrı bir konu... ...şimdi Gazali'nin... E, ...çocukluk yıllarından itibaren... Evet. ...gördüğü sahne bu... ...siyasette bir çift başlılık var... ...evet... Ee, Alparslan'dan sonraki Allah rahmet eylesin Alparslan'ın fethinden sonra e, bir 20 yılı yakın zaman Melikşah'ın ağırlıklı olduğu ve Selçukluların en üste çıktığı bir daha da e, o zirveyi koruyamadıkları evet. dönem Bağdat'ta hilafet eriyor dolayısıyla dinin ibadet ve ruh bölümü eriyor öbür taraftan İsfahan'da Melikşah e, fetihten fetihe gidiyor ama Melik Şah'ın sarayında da ikililik var. İki hanımı arasında büyük bir sürtüşme var. Melik Şah'ın enerjisinin büyük bölümünü saray bitiriyor. Evet. Ve buna da Gazali Muttali. Evet. Bu arada hakikaten Allah'ın ümmeti Muhammed'e lütuflarından biri olan Nizamülmük var. Evet. Nizamülmük Bağdatlı değil, İsfahanlı değil, ortada duruyor. Evet. Yani ortada duruyor şu manada. Dinin ağırlığını da korumaya çalışıyor siyaseti de zayıf düşürmemeye çalışıyor. Medreseler kuruyor, Nizamiülmülk evet, medreseleri Gazali ile evet. de bağlantılı. Gazali'den de son 5-6 senesinde ciddi fikir istifadesi oluyor Nizamiülmülk'ün. Evet. Bayağı bir etki etki ediyor Gazali ona da. Hayran Gazali'nin hayranlarından biri ve Gazali'yi 25 yaşlarında keşfeden birisi Nizami. Bu bu çok değerli bir şey hocam. Evet. Gazali'yi çok genç yaşta keşfediyor ve Gazali'yi Ezme hareketlerine karşı kolluyor Gazali. Yi. Bu evet. önemli bir ayrıntı. Şimdi Gazali'nin gördüğü birinci nokta bu. İkinci nokta hem yaşadığı Tuz şehrinde hem gezdiği yerlerde ciddi bir şekilde gruplaşmaların din haline getirildiğini görüyor. Gazali belki de kaynama noktasını getiren şey budur. Bu Hı -hı. siyasetteki konumdan çok Hı -hı. mesela tarikatların birbirlerine bakışı. Özellikle o dönemde kelam ilmi adı altındaki, ça, kelam çatısı altında toplananlar ve bugün selefi dediğimiz, o zamanki isimleri selefilik değil ama selefi dediğimiz grup arasındaki vuruşmalar diyeceğim. Fikir tartışmaları değil. Vuruşmalar çocuk yaşta dikkatini çekiyor onun. Evet. Belki de Gazali, ...o ilim, kelam ilmindeki... ...vurucu cümlelerini... ...ta çocukken rüyalarında gördüğü... ...olaylardan etkilenmiş de olabilir... ...diye geçiyor içimden... Ee, ...mesela... ...babasının arkadaşları... ...tüccarlar vesaire... ...hepsinden etkileniyor... Evet. ...bir üçüncü mesele... ...Gazali Allah'ın lütfudur... ...diye zannediyorum... ...genç yaşta anne... ...çok genel... ...bir iki yaşında annesini kaybediyor... Tam gününü filan bilmiyorum ama bir iki yaşında herhalde kaybediyor annesini. Ee, ondan sonra e, 10 yaşında da, ondan önceki bir yaşta da babasını kaybediyor. Bu garipliğinin ona doping olduğunu düşünüyorum. Evet. Sürekli garip ve kitaba mahkum hissediyor kendisini. Yani cebi para görüyor ta nizamül mülkten ulufe alıncaya kadar. O, o zamana kadar para görmüyor cebi. Evet. Kuruşlarla yaşıyor deyim yerindeyse. Ee, annesiz, babasız. işte Şeyh Tusi Hazretleri Allah rahmet eylesin buna babalık yapıyor ama bir nebze ne kadar işte el eline şeyini ıslık kararmış ya o şekilde babalık yapıyor buna ama onu yönlendiriyor. Benim şahsi kanaatim hocam bir. Gazali'yi e, büyük bir siyaset cenderesi buldu, içinde buldu kendini. 2 Müslümanların gruplaşması onun beyninin kaynama nedeni oldu. Üç, e, bir de allah Teala'nın onun özel hayatında verdiği sıkıntılar onu ilme ve ümmetinin kucağına attı. Ama dördüncü sebep olarak saymamamız gereken esasen herkes için geçerli. Allah bir şey yaratacağı zaman sebebini de yaratıyor hocam. Gazali'yi de ona göre zeki yaratmış. Yani deniyor ki kütüphaneye gidip de bir kitabın altını çizmemiş hayatta. Görüyor sadece. Ezberliyor. Sadece ya. görüyor hocam. Allah Allah. Fotoğraf makinesi gibi bir insan. Allahuekber. Yani Zahidü Kevseri için de öyle diyorlar mesela. Fotoğraf evet. makinesi gibi. İmam Şafii için de aynı şeyi söylerler. Kitabın sağ tarafını okurken sol tarafını eliyle kapatırmış. Evet. Oraya da gözü çarpınca karma okuyor diye <gülüyor> Böyle şimdi, şimdi hızlı okuma var O zaman o işte zihin dünyası ona şimdi hızlı alıyor okuma, Zorlamayla evet. ehliyet kursuna gider gibi alınıyor evet. Bunları Allah böyle yaratmış hocam evet. Böyle yaratmış Bu alimlerin Mesela İbn-i de böyle bir adam Ama bu fazla zeka ona biraz sorun oluşturmuş evet. Bezalede sorun da yok evet. Yani evet. o girdiği yol Öyle gidiyor. Yani Allah bilir ya gazali 15 sene daha yaşasaydı çok daha fazla etki ederdi ama diğer alimlerden görüyoruz ki biraz da kendisi de sorun yaşardı. Evet. Tam zirvede Böyle piyasanın en yüksek olduğu bir fiyatta aldı onallah. Evet. Yani öyle diyelim, öyle benzetme. Evet, Allah rahmet eylesin. Amin. Bizi de onlarla beraber etsin hocam. Amin. Onlara rahmet ediyoruz. Cennette zaten cem mi? olalım inşallah. İnşallah, inşallah. inşallah. i̇nşallah. Peki hocam çok teşekkür ederiz değerli dinleyiciler. İslamdan Hayata Ölçüler programındaydık. Bendeniz Ahmet Taşketin'e Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. İmam Gazali'yi konuştuk.